info.bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ayrtağan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuğumuz arşivden sonra Köken Ergun konuşuyoruz. Köken merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, arşivden sonra konuşmaya nereden başlayalım? İstersen kuruluşundan tarihinden. Tabii. Ee, şöyle başlamıştı. Yılını tam hatırlamıyorum. Bir bakayım. 2016 olması lazım. Ee, İMÇ'de 5533 vardı. İstanbul hmm. İMÇ'de hmm. Ee, O da bir sanatçı inisiyatifi. Ee, Bağımsız inisiyatifi. Ve 2016 yılıymış. 2016 yılında e, bana bir öneri yapmışlardı. Bu mekanı sana verelim. Sen bir sergi yap. Hani küratörlüğünü evet. yap diye. Ben hani öyle bir şeyle ilgilenmediğimi ve zamanın da buna uygun olmadığını, zamanın daha uygun olduğu şeyin ve şehrin daha kolektif bir şey olduğunu, bir araya gelmek bir şey olduğunu söylemiştim. Böyle bir şey ister misiniz dedim. Tabii dediler. Ve o zaman işlerini takip ettiğim e, benden daha genç bir sanatçı olan Hasan Özgür Top ki onunla da İMÇ'de tanışmıştık. Bir sergiye dahil olmuştu. E, onunla konuşmaya başladık. Hani Ben böyle bir şey tek başıma yapmak istemem dedim. Ne dersin dedim. Beraber bir şey yapsak, bir şey düşünsek. E, kolektif bir şey olsun. E, sergi olmasın. E, temsiliyet üzerine çok gitmesin. Daha çok fikir alışverişi ya da fikir üretimi üzerine gitsin e, dedim. E, o da kabul etti. Ee, biraz düşünmeye başladık ve o zaman çok sıkışık bir zamanda işte her yerde bombalar patlıyordu. Hı -hı. Bugünkünden daha fazla kötü bir şekilde. Hı -hı. AK Parti'nin ilk seçim kaybettiği zaman oluyor galiba onun ertesine renk geliyor. Ee, ve kıştı, kış aylarında galiba bir ya da iki ay ya da bir buçuk aylık bir e, zaman dilimi içinde kullanacaktık. E, bir konuşma serisi yapalım dedik. E, Hı -hı. Ondan sonra hani ne koyalım ismine e, dedik. Ne gerekli? Bu aralar hani acil olan ne var? E, o sıralar tabii ondan önce Zaman Gazetesi e, kapatılmıştı ve arşivi bir gecede silinmişti. Hmm. Sonra da Radikal Gazetesi'nin arşivi e, kaybolmuştu. Belki hatırlarsın. E, o bir kullanıcı hatası gibiydi. Bir de hani çok iyi... Korumamışlardı galiba arşivlerini. Bir de hani toplumsal hareketlerin arşivi, toplumsal hafıza üzerine konuşuyorduk zaten. İkimiz de politik hareketlere çok bağlı kişilerdik. Ve böyle bir zamanda faydalı bir şey olsun, sanatın dışında bir şey olsun diye arşiv ve toplumsal hafıza konusunu Ö, ön plana koyduk ve eee güzelde bir isim bulduk e, o zaman arşivden sonra ve soru işareti. Ne <gülüyor> işe yarar? Toplumsal hafıza ne işe yarar? E, ve bundan sonra ne olacak diye. Ve ard arda galiba 3-4 konuşma e, ya da 5 konuşmayı yaptık. E, hafıza merkezi, e, ilk önce kendi prati Ha bir de kendi pratiğimize baktık. İkimiz de sanatçı olarak arşivlerle ilgileniyorduk. Ee, i̇lk önce Hasan Özgür Top sonra ben Köken Ergun birer konuşmayla tanıttık hani nereden yola çıktık biz sanatçılar olarak arşivlerle ilgileniyoruz ve bunun ilerkisi bizden sonraki soru işareti ne olabilir diye yola çıktığımızı anlatarak e, bizden sonra da e, Hafıza Merkezi, e, Cumhuriyet Gazetesi, e, Savaş Fotoğrafçısı Bikem Ekberzade, e, Bakük. Aa, şimdi bize bakıyorum. Hrantnik e, Vakfı e, gibi böyle 4-5 tane konuşmayı son derece az katılımla yani ilk başlarda işte 10 kişi 20 kişi falan bile gelmiyordu. yani. 55-33'te. 55-33 yani biz bizeydik hı hı. ama güzel kaydını alıyorduk ikimiz de video sanatçısı olduğumuz için. Ses kayıtları, video kayıtları. Ee, daha sonra epey seyredilmeye başladı zaten bunlar. Hı hı. Ee, daha sonra bu insanların çok ilgisini çekmeye başladı. Her ne kadar hani çok fazla gelmeseler bile. Ee, ve e, ikinci sezon yapalım dedik ve o zaman da e, göçebe olmaya karar verdik. Yani o mekandan çıkmıştık. Değişik yerlerde yapalım dedik e, ve o zaman da e, kurumlar da böyle ya bir, bir boşluktaydı ya da bizim projemizi çok sevdiler. E, SALT'a bir öneri yaptık e, ekoloji ve tohum arşivleriyle ilgili. Hemen kabul ettiler. E, dediler ki biz mekanımızı veririz. E, hatta konuşmacımız St. Petersburg'dan geliyordu. Onun e, masraflarını e, o kurum karşıladı. Ondan sonra depoyla... E, Konuştuk. O bize yardımcı oldu. Atina'dan bir konuğumuz oldu Küçük Asya Araştırmaları Merkezi mübadelerinin arşivi üzerine. Studio X vardı o zaman belki hatırlarsın. O <gülüyor> e, Zeynep Sayın e, ve daha sonra da Bonaventura Indicum'un konuşmalarına bize destek oldu. Ve biz böyle göçebe bir oluşum olarak e, yuvarlana yuvarlana büyüye büyüye e, geliştik. Gitmeye başladınız. Ben ne başladınız? E, 2016, e, 19 arası İstanbul'da değildim o yüzden o dönemi hatırlamıyorum. Ben e, arşivden sonra deyince e, şey, e, Kültügin Kaan bulutla e, başlattığınızı düşünüyordum projeyi değilmiş. Bugün sonra katıldı. Bizim ekip değişti zaman içinde. E, Mesela Hasan Özgür Top sonra e, kendi işlerine devam etmeye karar verdi. Sonra Kültigin e, ekibe katıldı. Sarp Renk Özer vardı. Doğa Yilik vardı. E, Yine, onlar son. sonra Avtoy'u, avtoyu kurdular. E, ve sonra Ines Piso katıldı. Ines sonra yurt dışına tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Biz Kültigin'le devam ediyoruz. Evet. Arşiden sonra aslında e, mekanları göçebe kullandığı gibi aslında kendi grubunu da e, değiştiriyor. Evet, değiştiriyor bir şekilde. Bir de tabii şöyle bir şey var yani başından beri bunun bir kurum olmamasının hatta inisiyatif bile Hı -hı. denmemesi üzerinde konuşuyorduk. Yani bu akışkan bir şey olsun, kırılgan bir şey olsun, e, belirli bir kurum haline gelmesin, e, belirli bir yapısı olmasın ve hep göçebe devam edelim. Hı -hı. E, ve hep insanları bir araya getiren konuşmalarımız olsun dedik. Peki? Ve hiçbir... Olmadı yani her ay bir konuşma yapmadık, iki ayda bir olmadı. Canımızı isteyince yapıyoruz açıkçası. Yani Hı -hı. böyle bir format üzerine düşündük. Çünkü ben uzun yıllar Kuzey Avrupa'da çalıştığım ve yaşadığım için oradaki inisiyatiflerin kurumsallaşmasının problemlerini görüyordum. Ee, ve e, bunların artık e, vasıf kortunun deyimiyle zombileşmiş o kurumlar için kullanır onu zombileşme hı hı. E, inisiyatifler de özellikle Batı ve Kuzey Avrupa'da maaş alınan yer haline gelmiştir çoğu ve bunlarda hani e, program yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini ben bu modelin dışında bir şey olsun daha e, akışkan olsun diye e, arşiden sonranın Hiçbir kural ve şeye çizgi yani böyle bir bürokratik ya hiyerarşik çizgiye e, olmaması gerektiğini e, düşünüyordum ve diğer arkadaşlarım da buna katıldılar. Dolayısıyla böyle devam ediyoruz. Yani hem göçebeyiz, hem bir kurum değiliz, e, legal bir yapımız yok ve hiçbir zaman olmayacak. E, yani sen, ben ve bizim arkadaşlar bir araya geliyoruz, bir konuşma yapıyoruz ve kurumlar da o yüzden bizi çok beğenip destekliyordu çünkü onlar bunu yap. Bu, böylesini yapamadıklarını hissediyorduk. Dolayısıyla İstanbul, Avrupa'nın diğer biraz önce örnek verdiğim Kuzey ve Batı Avrupa özellikle şehirlerine benzemeyecek bir şekilde kurumlar arasında ve kurum inisiyatifi arasında benim gözlemimle e, çok iyi bir dayanışması olan bir şehir aslında. Yani bu bunun... <gülüyor> Ben Berlin'de de bir inisiyatif kurma e, girişimde bulunmuştum. Böylesi rahatlığımız, böylesi dayanışmamız yoktu orada. Ve zaten kuramadan, yani hmm. kurduk sonra bitirdik Berlin'deki kurumu. Peki, e, yani bu söz, bağımsızlık hakkında sözünü ettiğin şey aslında bağımsızlar bu ekip içinde ya da bizim bağımsızlara yaklaşımımız için de geçerli. Zaten hani e, tam da bu işte kurumların... Devlet veya özel sektör kurumların dışında kalan bir alan var ve esas dinamizm de oradan kaynaklanıyor diye düşündüğümüz için biz de bağımsızlarla uğraşıyoruz. Ve oradaki esas espri tam da senin söylediğin gibi. Onun bir kurumlaşmaması ya da kurumlaşmayı hedeflememesi e, bu anlamda. E, çünkü ancak hakikaten galiba öyle bağımsız kalınabiliyor bir yandan. E, hem içerik, içeriği istediğin, dilediğin içeriği sürdürebilmek e, bakımından hem de kendi esnetliğini koruyabilmek için. Bir yandan da işte ihtiyaç olduğunda ortaya çıkıyor. İhtiyaç bittiğinde yok oluyor. Bu Aynen. kurumların varoluşu için de geçerli, etkinlikleri için de geçerli. Ee, bu da işte aslında kültür sanat alanındaki dinamizmli e, evet. ve çeşitliliği yaratan şey. Peki sizin... E, yani arşivden sonra olarak bir kere şu izleyicilerimize arşivden sonranın ne olduğunu değerli toplu bir cümleyle anlatmadık. Nedir arşivden sonra, niye amaçlar? Arşivden sonra bir oluşum. Türkiye ve benzeri coğrafyalarda toplumsal hafızanın önemiyle ilgili ve toplumsal hafıza ve arşivlerle ilgili bir dizi işte konuşma ya da buluşma yapan Bazen atölyeler yapan e, bir oluşum hı hı. ve bizim önceliğimiz e, birinin tanıtımını yapmak değil, bir arşivin tanıtımını yapmak değil, arşiv kurmak değil, e, arşivleri daha abstrakt bir şekilde ele alıp, Bunların üzerine bilgi üretimini teşvik etmek. Evet, konuşmalar bunlardan bir tanesi. Bu hı alanda çalışan uzmanlar arasında bir ağ, ağ da kuruyoruz mesela. Bazı konuşmalarımızda birbirleriyle tanışan işte konuşmacı ya da, da seyirci sonra bir bakıyoruz bir proje yapmış oluyor. Mesela bir örnek verebilirim Serdar Soydanın bir Lubunya Arşivi'nin öyküsü adlı konuşması bizim herhalde en çok seyirci işte demiştim ya ilk başlarda bir odada 10 kişi çay içarken toplanıyorduk. Sonra yüzlerce yani yüzlerce kişiyi gerçekten tuttuk. Hatta bu konuşma da altta olmuştu. İki salon açmak zorunda kaldık. Kısa devre görüntüyle ikinci salona seyircileri aldık. Ondan sonra mesela birçok, birçok genç Lubunya... Sanatçı, işte akademisyen bizimle konuştuktan sonra Serdar Soydan'la bazı çalışmalar yaptılar. Ya da Küçük Asya Araştırma Merkezi buraya geldiğinde birçok işbirlikleri yaptı. O konuşmacı Boğaziçi Üniversitesi ile beraber bir şey yaptı. Bu tür şeylere de ön ayak olduk açıkçası. Evet şey söyleyebiliriz ama yani siz bir şekilde alternatif arşivlere ya da otonom arşivlere yönelik çalışıyorsunuz yani görünmeyen yok, arşivleri bak. mi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz bunu söyleyeyim Hayır öyle bir öyle bir şey de yok mesela çok abstrak bir yerden de bakıyoruz mesela e, Afro Türklerle ilgili bir proje yapmıştık yaptık bunu orada dar arağaç bizim ev sahibimiz oldu. Ee, hiçbir şekilde arşivi tutulmayan bir e, ne, nasıl diyeyim bir toplumsal gruptan bahsediyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun geç döneminde esaretle buraya getirilen öncelikle ya da çalışma Hı -hı. esaretiyle buraya getirilen Afrikalılar ki çoğu işte Sudan, Çad havzasından geliyorlar e, ya da bir kısmı Habeşistan, şimdiki Etiyopya'dan geliyor. E, bu grupların e, arşivi yok. Biz e, bu grupların tarihi üzerine çalışan insanları bir araya getirmenin dışında bir de bu grupların sanatsal estetik e, üretimlerini de gösterebileceğimiz bir günlük bir festival gibi bir şey yaptık. Mesela bu da bir arşiv hmm. e, ya da evet daha bilindik bir arşiv olarak mesela e, Erol Köroğlu'nun yaptığı e, Köroğlu gazetesi e, de alfabe değişiminin, e, Türkiye'deki alfabe hmm. değişimi. Şimdi bu kırıkları gediklerini e, araştıran bir akademisyen kendisi Boğaziçi Üniversitesi edebiyat fakültesinden. O daha böyle hani derli toplu bir arşiv e, şeyi. Ama bir de mesela şöyle bir diziniz var. Zeynep Sayın gibi, Bonaventure Indikum gibi e, arşivin imkansızlığı, arşivin mantıksızlığı, arşiv tutmanın problemleri üzerine konuşan yani anti arşivciler Hı -hı. dediğimiz e, bir grup araştırmacı da var. Yani biz aslında arşivlerle ilgili tam olarak program yapmıyoruz, arşivlerle ilgili olmayan şeylerin üzerinden de yapıyoruz ama bir şekilde hepsi toplumsal hafızayı ya eleştiriyor, ya korumasının yöntemlerine bakıyor ya da korumasının yöntemlerini eleştiriyor. Yani bu alanda çalışan başka kurumları düşünüyorum, hafıza merkezi gibi... Artık işler Ankara'da yine arşivler üzerine çalışır diye. Bizim 2016'dan beri, e, vallahi 6 sene olmuş, epey zaman olmuş, epey konuşma birikmiş şimdi baktığımız zaman arşive. Evet. E, bazen bize insanlar gelip hani bizim de şöyle bir arşivimiz var, bunu nasıl değerlendirebiliriz dediğinde e, biz onlara kendimizi anlatıyoruz ve diyoruz ki, yani biz bir kurum değiliz, bir mekanımız <gülüyor> yok. Dolayısıyla hani bu konuda size yardımcı olamayacağız. Ama e, bu konuda bir açıklık ve gedik ve eksiklik olduğunu çok iyi gördük tabii bu son 6 senede. E, ama aynı zamanda biz arşivin tutulmasının gerekliliği üzerine çok da fazla kritik soru sorduğumuz için bazen bize gelen e, gruplara bu fikirlerimizi de söyledik. Hani Hı -hı. bu ne kadar gerekli, bu niye gerekli, neden buna bu kadar e, enerji harcıyoruz, bunun yerine başka bir şey yapsak mı diye. Dolayısıyla biz gerçekten hani e, biraz böyle odadaki kara koyun gibi ya da resimdeki yanlış gibi biraz davrandığımız için e, bilinen arşiv çalışmalarının biraz dışına düştüğümüzü fark ettik yıllar içinde. E, aslında adınız da bunu e, söylüyor zaten. Bir, bir yandan da hem arşivden sonra olması hem soru Aynen. işareti. Yani devamlılık ve yapının, bu buralarda yapı ve devamlılığın ne kadar önemli olup olmadığını arada sırada sorgulamamız gerekiyor. Yani Hı -hı. bağımsız gibi kurulan ve ondan sonra bir mekana sahip olan ve bir ofise sahip olan e, bir sürü e, kurumlaşan e, ve bağımsızlığını da sonra yitiren, ve çalışanlarına neredeyse maaş bağlamaya kadar gidecek tabi belirli bir süre bu yani bir sene iki sene bir fona bağlı olarak var olan bağımsızlar da var. İşte yani bu evet evet. Problemli bu, bir durum. Evet, bu bir tartışma konusu aslında. Yani bağımsızlar hani demin anlatmaya çalış şey söylemeye çalıştığım şey hani bağımsızların gerçekten bir ihtiyaç da ortaya çıkıp o ihtiyaç yok olduğunda kaybolması son derece doğal bir durum. Aslında zaten sürdürülemiyor o ihtiyaç ortadan kaybolduğunda bağımsızlık, yani bağımsız kurum ya da e, inisiyatif girişim bir araya gelme kolektif her neyse. Yani dolayısıyla zaten kendiliğinden böyle bir süreç var. Ama öte yandan hani bir, belli bir ölçüde belli bir boşluğu dolduran belli bir e, işte kurumların devlet ya da özel sermaye kurumlarının yapamadığı yapmadığı şeyleri yapan bir bağımsızlar var. Şimdi o, onların sürdürülebilirliğinin sağlanması da önemli. Yani çünkü o ihtiyaç baki her zaman var olan bir ihtiyacı başka bir perspektifle e, dolduruyorlar. E, sürdürülebilirliği önemli. Onların sürdürülebilmesi de bu. Mesela maaş vermek konusunu işte bile getiriyorsun ama yani bir yandan da biz kültür sanat sektöründeki bu prekarity'den, güvensiz çalışma koşullarından ve kendi emeğini sömürmeden hep söz ediyoruz. Yani bir yandan da evet yani bağımsız dediğimiz o kurumlarında çalışanlarına emeklerinin karşılığını alması gerekiyor. Yani Okey. kültür sanat alanı işte birilerinin üniversitede çalışıp, Buraya kendi o küçük kazançlarını buraya aktarıp ya da e, tasarım yapıp oradan ters çeviri yapıp oradan gelen kaynaklarla kültür sanat alanına döndürmesini beklemek e, alana haksızlık bence. O, evet o başka bir bakış açısı. Yani o kesin biz hem arşivden sonra hem de benim üyesi olduğum e, kurucu üyesi olduğum kırıkta hı hı. bütün e, konuşmacılarımız, katılımcılarımızın e, kaşelerine şerefiyelerini her zaman en öncelikte tutuyoruz. Ayrıca'dan sonra da böyle oldu. Hı hı. Ama e, benim bakış açım biraz bağımsızlarla ilgilenen e, kişilerin belki bağımsız yapılarla ilgilenen kişilerin belki başka bir yerden para kazanarak e, belki sıkılarak ve istemeyerek yaptığı işler dahi olsa e, ikinci bir uğraşı olarak bağımsız oluşumlarda çalışmasının çok da problemli olmadığını düşünen bir insanın. Yani e, <gülüyor> bu bu başka bir sanat işi olabilir, başka bir inisiyatif olabilir. Yani bizim arşivden sonra, başından beri söylediğimiz buydu. Yani bunu bir hobi olarak yapacağız, bunu bir e, ihtiyaç olarak yapacağız, bir hobi Hı -hı. olarak yapacağız. E, bunun verdiği dinamizm başka bir şey. Bu yapının verdiği, bu oluşumun verdiği. Bir de e, yapısallaşmış, kurumsallaşmış bir oluşumun verdiği dinamizm başka bir şey. Benim kendi kişisel seçimim birincisinin dinamini öne çıkarmak. Çünkü e, ben sanatçı olarak kariyerime devam ediyorum, e, işlerime devam ediyorum. Gerekirse bir üniversitede de ders verebilirim. Ama buradaki e, yapıyı, arşivden sonrayı hatta kırıktaki... Olduğu gibi korumayı tercih ederim kişisel olarak. Yani böyle bir model de var olsun. Eğer kişisel benzer hale gelirse benim kişisel olarak ilgilenmediğim bir şey. Hı hı. Yani bir, galiba bu bağımsız e, hem yapının, o, inisiyatifin e, tercihlerine göre hem de koşullara göre değişiyor galiba. Yani bazen bazı durumlarda diğeri gerekiyorken bazı durumlarda dediğin biçimde bağımsızlık ya da işte hepsi evet, bir arada var olabilir yani birçok evet, evet. de var olabilir bu bizim kişisel yani benim ve arkadaşlarımın kişisel yıllarda devam ettirdiğimiz kişisel seçimi ve epey de e, gördüğün gibi başarılı ve devamlılığımız olan bir, e, evet. bir oluşum olduk bunu becerebiliyoruz yani yapabiliyoruz e, öbür tarafa hani e, eleştirel davranabilirim ama onların var olması ya da Onların bizim var olmasına ilgili bir problemimiz yok. Herkes, her şeyde var olsun. Yani bu e, bir tarz ve e, stil meselesi de olarak da görülebilir. Bir takım hmm. seçimler mesela Geçen Ama hafta... Genel olarak, <gülüyor> pardon. Yani genel olarak bağımsızların bir şekilde bir yerlerden destek görmesi tabii ki çok önemli. Yani bu bir mekan desteği olabilir. Kolaylaştırıcı destekler olabilir. Bu çok önemli. Ama... Türkiye'den konuştuğumuz için bunun ne kadar az olduğunu bildiğimizden dolayı hı hı, hı. çalışanların yani oluşumda var olan oluşumda çalışanların kendi paralarını hı hı. buraya getirmelere ki zaman da bir paradır bence daha nasıl diyeyim iyi bir yöntem şu hı. andaki. Evet. Geçen hafta biz şeyle Zeyno Pekünlüğü ile Kırı'yı konuştuk ki Kırı'nın diğer yarısı sensin. Evet. Ee, orada da bu mekan meselesi gündeme geldi. Ama mesela orada kırığı e, anladığım kadarıyla böyle bir mekan isteği var aslında. Evet kırığın var. Arşivden sonra'nın yok. Evet ama işte yani bak sen senin için de doğru bu. Yani sen e, iki rolü birden oynamak durumundasın orada. Çünkü arşivden sonra'nın ihtiyaçları e, ve yöntemi farklı. Kırığın ihtiyaçları ve yöntemi farklı. Çünkü mekan söz konusu olunca işte sürdürülebilirlik diye bir mesele gündeme giriyor. Evet. O zaman iş daha kurumsallaşacak zaten. Kırık. Evet, Elimizdeki evet. en, en büyük challenge o zaten. Ama ben kişisel olarak üçüncü bir kuruma da mesela danışmanlık da yapabilirim. Bu da tam bir kurum olabilir mesela. Yani ben üçünün de olduğu tamam. formatların hepsine girebilirim. Yani e, birbirinden farklı olsa bile e, bir tanesinin çizgisi devam etsin isterim ben. Yani buradaki ben... bir şey gerçekten fonksiyonla ilişkili bir şey. Yani e, onun da var olması gerekiyor, bunun da var olması gerekiyor, Aynen bunun da yani, ya da o kurumun ihtiyaçları ya da o inisiyatifin ihtiyaçları ve hedefleri neyse, o ona göre örgütlenmesi, diğerinde başka bir biçimde örgütlenmesi. Dolayısıyla bu böyle bir katı kişisel bir tercih değil söz konusu olan şey, yaptığımız şey. Öyle değil mi? yani değil. E, gayet akışkan e, ve evet. zamana göre de değişken. Yani her iki kurum için, e, her iki oluşum içinde biz bunu sık sık söylüyoruz. Hı hı hı. Biz sonuna kadar burada olmayalım. Yani arşivden sonra biraz... E, e, ben 6 senedir orada olduğum için çok da memnun değilim. Keşke istiyorum ki başka birilerine devredebilsek... E, bunun zamanı gelebilse bu çok iyi bir şey olur. Kırık için de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani biz bir süre sonra geri çekilelim. Tamam orada hani bir yerde bir danışma kurulu bir şey yapabiliriz. Orada dururuz. E, yani bu, bu da çok önemli. Yani... Kur'an kişi hep devam etmemeli. Bu aslında bence belki de ideal kurumlaşma modeli böyle bir şey. Yani fikrin bir şekilde kurumlaşması ve taşıyıcılarının sürekli değişmesi. Peki o zaman zamanımızı da doldurduk. İstersen toparlayalım. Tabii. Senin eklemek istediğin bir şey varsa. Ee, biz şöyle söyleyebilirim, ee, Kültekin'de de konuştuk neler konuşabileceğimizi. Ee, biz düzenli olarak program yapmıyoruz. En son programımız akramızda tarihiydi, ev sahibimiz postaneydi, çok güzel bir konuşma oldu. Ee, biz mesela e, pandemiden sonra da hani şuna karar vermiştik, i̇şte zaten yine korona e, figürleri çıkmaya başladı. Biz yüz yüze e, konuşmayı tercih ediyoruz. Online olmayacağımıza karar verdik. Dolayısıyla mesela biz genelde kış aylarında program yapmıyoruz. Kış aylarında da gerçekten hani beğendiğimiz bir, bir şey olsun diye çabalıyoruz. Ee, ve sürekli konuşuyoruz yani bu olsun mu bu olsun mu ve çok elediğimiz e, konuşma e, imkanı oldu. E, önümüzde bir program yok şu anda ama iki ay içinde pat diye bir şey çıkabilir. Ee, uluslararası projeler eşbirliklerine de önem veriyoruz. En son e, Berlin'deki Haus der Kürtürenler, Welt ve e, hı hı. Allianz, e, Stiftung Allianz Vakfı ile Sabi Contemporary ile bir proje hı hı. yapmıştık. O bitti. E, önümüzdeki dönemlerde hani başka e, projelere de açığız. Onların görüşmelerini yapıyoruz. E, dolayısıyla bir acelemiz yok. Hani Dinleyicilerimiz onu merak edebilirler. Yani bundan sonra ne olacak diye. Şu anda bilmiyoruz mesela bundan sonra ne olacağını. Bundan sonra olacakları da sosyal medyadan ve e, web sitenizden duyuruyorsunuz. Aynen, aynen. Evet, Instagram, Facebook, Twitter, oralarda çok aktiviz. YouTube kanalımız var. Eski konuşmalarımızı oradan izleyebilirler. Bütün konuşmalarımızın podcastları Spotify, Apple Podcast ve diğer Harika. bütün podcastları var. Ee, geçmişine... Web sitenizde afterthearchive.org Ork, evet. Türkçe ve İngilizce olarak. Orada Türkçesi de bazı... var. Arşivden sonra nokta da var. Aynen öyle. Ee, tamam. Orada bütün konuşmaları oradan izleyebilirsiniz ya da YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bazı konuşmalarımızın Türkçe altyazısı var. İngilizce olanlar. Peki bu duyuruyla izleyicilerimizi de e, bilgilendirdikten sonra. Çok teşekkürler. Ben ve biz teşekkür ederiz böyle bir sizde bir şey oluşum yaptığınız için ve bu radyo programına katılmak bizim için çok memnun verici bir şey oldu. Bizim için de öyle. Kolay gelsin. Bu bu akşam e, Köken Ergun'da arşivden sonrayı konuştuk. Haftaya görüşmek üzere herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.